Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Merhabalar, ben İştahar Gözaydın. Bir Yasaların Ruhu programıyla daha 15 gün aradan sonra karşınızdayız. Bu hafta 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren ancak Haziran'da yapılan çeşitli sektörler için yürürlüğe girmesi biraz daha gecikecek olan evet. çeşitli büyüklükteki işletmeler için yürürlüğe girmesi biraz daha gecikecek olan iş sağlığı ve iş güvenliği yasasından bahsedeceğiz. Ben yasaya geçmeden önce Türkiye'nin e, bu konuda yasaya konu olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda e, ne durumda olduğunu belirleyen çok kısa bir, bir şeyler söylemek istiyorum. Her şeyden önce Türkiye iş kazalarının iş kazalarının ve aslında iş cinayetleri diyoruz bunu daha sonra anlatacağız neden iş cinayeti dediğimizi iş cinayetlerinin en çok vuku bulduğu ilk üç ülke arasında üçüncü sırada yer alıyor Türkiye'nin önünde El Salvador ve Cezayir bulunuyor evet. yalnızca bu konudaki gelişmişlik düzeyi konusunda zannediyorum bir fikir veriyor bu bilgi. Ee, 2000-2012 yılları arasında 12.686 işçi, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmiş. Ee, bu şu anlama geliyor. Günde 172 iş kazası gerçekleşiyor ortalama. Ee, bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybediyor ama bu kadar kalmıyor. 5 kişi de kalıcı bir sakatlık edilmiş oluyor. Yani trafik e, kazalarından sonra en fazla can kaybının olduğu e, durumda karşı Aynen. karşıyayız. İş cinayetlerinin bu kadar yüksek olmasının önemli bir nedeni riskli sektörlerde e, Türkiye'nin büyük bir patlama yapması esasında hani görele görece e, edindiğimiz refahı bu riskli sektörlerde kaynakların ve e, yatırımların artmasına bir bakıma borçluyuz. Bundan ne kastediyoruz? E, mesela inşaat sektörünü kastediyoruz. Dolayısıyla programının en başına hani e, bu afet riski e, altındaki iş. E, yerleşim dönüştürülmesi dönüştürülmesiyle ilgili hikayede gönderme yapmış oluyoruz. İşte madenlerin, baraj inşaatlarının vesaire falan bu kadar artması ve bunların ekonomiye bir girdi olarak e, girmesi elbette bedelsiz değil, bedel burada ödeniyor. E, geçtiğimiz yıl bir miktarda Avrupa Birliği yasalarıyla uyum çerçevesinde ee, hükümet nihayet ikna oldu ve e, mevcut yasayı değiştirdi. Aslında bu yasa eskisiyle karşılaştırıldığında e, bir hayli e, avantajlar sunuyor çalışana. Önce o avantajlardan bahsedelim mi e, işler? Ne diyor bu yasa? E, i̇ş e, sağlığını ve iş güvenliğini hangi konumdan alıp nereye taşıyor ve sorumlulukları kime dağıtıyor? Dediğin çok doğru. Daha önceki düzenleme, hukuki düzenlemeye nazaran çok daha imkanlar sağlayan, çok daha düzgün bir düzenlemeden bahsediyoruz. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi, evet Ocak'ta bir takım işyerleri için yürürlüğe girdi. Ancak 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Haziranda 2013 Haziran'ında yürürlüğe girecek. Ee, devlet kendine bir anlamda bir tırnak içinde kullanayım. Kıyak geçmiş Kuru, kamu kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri içinde yayımı tarihinden itibaren 2 yıl sonra girecek yani 2012 Haziran'da çıktığına göre 2014 Haziranında oraları içinde yürürlüğe girmiş olacak. Hiç yürürlüğe girmeyeceği alanlar da var galiba. Evet hiç yürürlüğe girmeyeceği alanlar var daha doğrusu İstisnalar bir takım yerleri istisna olarak tanımlamış kanun fabrika bakım merkezi dikim evi ve benzeri iş yerindekiler hariç, hı hı. hariç bunlar hariç. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Genel Kolluk Kuvvetleri'nde ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın faaliyetlerinde e, bu kanun uygulanmıyor. Ama dediğim gibi Fabrika Bakım, Ev, Bakım Merkezi, daki Eve ve benzeri işyerleri hariç olmak üzere. Hı hı. Bu bir istisna. İkinci istisna, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri için istisna hı hı. yaratıyor. Ev hizmetleri için evde çalışanlar için e, temizlik vesaire görebilir için ve e, istisna yaratıyor bir e, dördüncü istisna çalışan isti istihdam etmek sizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi Yapanlar için geçerli değil. Hı hı. E, bunlar e, şey istisnalar. Bir de hükümlü ve e, tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında da yani iyileştirme kapsamında yapılan e, iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edinirme faaliyetlerinde de bu kanun geçerli olmuyor. Bunun aralarında dışında ikisi bana şey geldi. Bunun dışında dedin. E, pardon. Buyurun. Aralarında ikisi bana tuhaf geldi. Bir tanesi ev hizmetleri. Çünkü biliyoruz ki başlarına Zaten sigortasız çalıştıkları, evet. hiç, hiçbir güvenceye sahip olmadıkları bir de üstelik Türkiye'de bir hayli hem Balkan ülkelerinden hem şeyden kuzeyden gelen Kesinlikle. insanlar çalıştırılıyorlar. Çeşitli eski Sovyet şeylerinden cumhuriyetlerinden çok gelen çalışıyor. Gelen var. çalışıyor ve üstelik kimi ev sahiplerinin işverenlerin onların pasaportlarına bile Tabii. el koymak suretiyle iyice güvencesizleştirilerek çalıştırıldığını biliyoruz. Bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Evet, en geniş aslında istismar alanının olduğu en büyük istismar imkanının olduğu alanlardan bir tanesinde, hı hı. E, şeyde e, istisna olarak bırakmış oluyor ki çok problemli bir alandan bahsetmiş oluyoruz. Bir diğeri de şu hükümlü ve tutuklara yönelik infaz hizmetleri sırasında hı hı. çalışan şimdi. Ee, bu benim aklıma şey geldi Amerika'da biliyorsun e, cezaevlerin çok büyük bir bölümü esasında kölelik hı hı. düzeni içerisinde çalışır. Eğer e, şeyse nedenler cezaevine girdiyse hele de e, ömür boyu ceza aldıysa bir adam işte o cezaevinin bir takım e, firmalara taşeronluk hizmeti olarak sunduğu bir takım yerlerde o mahkumları çalıştırır ve <gülüyor> o yüzden de Amerikan cezaevleri korkunçtur. Hı hı. Sanki bana biraz hani onu hatırlattı sence bu manaya gelir mi? İtiraf edeyim benim çok bilmediğim bir alan bu olabilir. Ancak şeyde yani Türkiye'deki uygulamaları düşünecek olursak o, özellikle Amerikan popüler kültürü çerçevesinde bildiğimiz uygulamalar boyutunda Türkiye'de bir uygulama yok. Dolayısıyla hı hı. ha daha geleceğe yönelik neler şey yapar aslında o alanı daha sonra incelemekte yani olaylarla birlikte hı hı. daha şey yapmakta mercek altına almakta yarar var yani. ama Hı -hı. E, te, yine tekrar etmiş olalım ev hizmetleri çok problemli bir Hı -hı. alan Hı -hı. Ha bunun dışında e, kanun dediğimiz gibi e, oldukça e, kağıt üzerinde Hı -hı. aslında buradaki kavram bence kağıt üzerinde çünkü Hı -hı. Türkiye'de pek çok kanuna baktığımızda kağıt üzerinde aslında gülük günistanlık bir e, durum yaratılıyor Hı -hı. uygulama ne oluyor asıl problemli o Oraya, Oraya geçeceğiz mi? ama önce kağıt üzerinde yaratılan e, yarı cenneti bir tanıyalım istersen. Ee, şeye yani daha önceki düzenlemeye nazaran çok daha bir takım imkanlar yaratılmış yaratılmış ama bir yandan da bir takım gariplikler de var. Hı hı. Ee, örneğin tanımlara bakacak olursak e, tanımlarda bir kere bir e, sorunla karşılaşıyoruz ee, daha doğrusu tanımlarda değil de e, sorun yani şeyin e, bu e, yükümlülüklerin, yükümlülüklerin dağıtımında. dağıtımında bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz bunu düzenleyen dördüncü madde diyor ki e, işveren şimdi işveren tanımı yapıyor ondan sonra çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup değil tamam. tamam buraya kadar eyvallah yalnız e, şöyle bir şey yapıyor İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler. Hı. Denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Yani zaten onu karşılamakla yükümlü olana bunu kontrol denetleme. etme... Ee, yükümlülüğünü de veriyor. Sendeki sayıları versene Türkiye'de e, iş güvenliği bakımından denetçi e, sayıları Hı. nasıl? E, çok geniş yani ekonominin <gülüyor> çok ciddi bir şekilde dünya çapında en büyük en büyümekte olan ekonomilerden biri olup. E, İş sektörlerinin e, her türlü e, şekilde geliştiği bir yapıda kaç tane şey var? E, 20 milyon kadar zannediyorum e, insan evet. e, işçi statüsüyle çalışıyor evet. ki bunun çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. işte SGK, kişi kan, ekonomide evet. çok daha büyük. E, 20 milyon kişiye 227 iş denetçisi düşüyor Türkiye'de. Bu yasa 340 kişiyi daha İstihdam edeceğim diyor e, iş e, güvenliği uzmanı ve uzman yardımcısı olarak. E, Dolayısıyla sayı 567'ye çıkmış olacak. Yani resmi sayılarla <gülüyor> 20 milyon çalışanı olan bir ülkede e, 560, 60. Bir eden, 560 <gülüyor> kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, yine tırnak içinde terim kullanacağım. E, ciğeri kediye teslim etmek şeklinde e, işverenin... E, kendi sağlamakla yükümlü olduğunu bir de kendi kontrol etmesine bırakılan bir sistem ortaya çıkmış oldu. Aslında şöyle bir şey daha geçiriyor yasa galiba. 50'den fazla olan yerlerde... Ee, diyor ki şey, çalışana 50'den fazla, yani. fazla olan yerlerde e, bir de iş güvenliği temsilcisi işçiler hı hı. arasından seçiyor. Hı hı, i̇şte hı. İş güvenliği temsilcisi de işte e, orada aslında çalışma arkadaşlarının yöneticilerinin değil ama çalışma arkadaşlarının hı hı. iş güvenliği e, kriterlerine uyup uymadığına bakacak. Hı hı. Benim burada dikkatimi çeken bir şey var. Bu yasada asla sendikadan bahsedilmiyor. Evet. Hiç sentika şeyi Yok. geçmiyor. Şimdi e, iş güvenliği temsilcisi olan arkadaşın da. Ee, bu iş yerinin bir çalışanı olduğunu düşündüğümüzde ve o da işte hem geçimini sağlayacak hem de aynı patlana bağlı olarak çalışıyor. Kendi arkadaşlarını bir, bir tarafta da kendi arkadaşları var. Ne kadar etkili olabilir böyle bir mesele? Çünkü işçinin işi şeyde değil, güvencede değil, sendikadan hiç bahsetmiyor. Çok doğru. Hı -hı. Çok doğru. Evet bu 20. maddede düzenlenmiş bir durum. İşveren iş yerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılma ve yani gözen göstermek kaydıyla. Hı -hı. Ee, çalışan... İşverene çok güvenen evet, bir evet, yani. Yani. <gülüyor> Çalışanlar arasında yapılacak seçim ve seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla e, görevlendiriyor ve buna göre sayıları şey yapıyor. Mesela iki ile 50 arasında çalışan iş yerlerinde bir... E, 50 ile 100 arasında olanlarda iki 2 vesaire gibi hmm. e, artarak e, sayılara göre artarak e, mevcut olan bir e, çalışan temsilcisi şey yapılmış oluyor. Ama e, bahsettiğin çok doğru e, bir tespit e, gerçekten bu kanunun ruhuna baktığımızda e, işverene son derece e, prim veren güven duyan e, bir kanun koyucu olduğunu hı hı. tespit edebiliyoruz. Hı hı. Gerçekten sanki e, her şeyi e, kağıda kanuna e, düzenlemeye göre yapacakmış veya vicdanı son derece şeymiş e, temizmişçesine bir e, yapı e, varsayımında bulunuyor. Hı hı. Şimdi e, gene e, buradan yola çıkarak senin başlangıçta söylediğin uygulama meselesine e, girmek istiyorum. Ama Yaralamış vaziyetteyiz. İstersen bir müzik arası verelim ve sonra uygulamada nasıl sorunlar çıkabileceği meselesine Tabii. elimizdeki bazı kezlerden bazı vakalardan yola çıkarak bakalım. Ee, şarkımız Otis Redding'den geliyor. Sitting on the Dock of the Bay.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 Watching the tide roll away. Ooh, I'm yeah. sitting on a docker bay, wasting time. Amerikan işçi sınıfının e, şimdilerde iflas eden eyaleti Detroit'tendi bu ses. E, devam ediyoruz. Şimdi uygulamaya yönelik nasıl problemler çıkabileceğine bir bakalım e, istiyorum işler. E, Şimdi... Bu da galiba işveren, işçi ve devletin birbirlerine karşı nasıl konumlandıklarıyla ilgili bu yasanın mimarisinde. Evet aslında yine kanun koyucu açısından ben işe başlamak istiyorum. Birincisi kanun koyucu daha önceki ele aldığımız mesela kürtaj yasası gibi burada da beden üzerinden bir düzenleme yapıyor. Öbür tarafta bahsetmiştik beden üzerinden bir tür daha muhafazakar bir toplum modeli üretme bir anlamda çabası görülür, e, görülmekte demiştik. Buradaysa bir e, bir tür ekonomik model e, anlayışı var. Hı hı. E, yani devletin e, hakem olduğu, hı hı. E, evet alanı düzenlediği ama yani yasamanın alanı düzenlediği ve ondan sonra da çekilmek arzusunu gösterdiği yani sanki bir e, problem olduğunda ancak bir hakemmişçesine mevcut olduğu bir yapı. Bana Çünkü... da şöyle geliyor sanki. Ben düzenlemeyi yaptım. Buradan kendime işte parça kaydım Ona nedir? Cezaları alacağım ve hazineme koyacağım. <gülüyor> ba bana biraz hani belki vulgar ama bana biraz böyle gibi geliyor. Kendi aranızda hani sorun Çıktığı zaman kendiniz halledin mümkün olduğu kadar ben en son şeyde geleceğim cezamı verip geri çekileceğim. Bunun gerisini kendiniz halledin diyor gibi sanki. Bu da bir okuma doğrusu hı hı. yani son tahlilde birbirine yakın okumalardan hı hı. bahsediyoruz ama bunu yapmak mümkün. Birincisi idare hukuku yapılanmasına göre yani e, e, devletin sorumluluğundan tamamiyle kaçınması ne kadar... E, ...özelleştirmeye gidilen bir ekonomi anlayışı olsa da mümkün değil. Neden? Hı hı. Çünkü son tarihte iş yerlerinin ruhsatını veren devlet... Hı hı. E, ...bu e, bir takım iş yerlerinin çalışma koşullarını e, denetleyen... Gözetli, e, şey, ...gözetim altında bulunduran devlet... ...dolayısıyla bir kamu hizmetinin parçası bu. E, dolayısıyla da her Peki. ne kadar bir e, ticari, endüstriyel faaliyet de olsa... Sonunda bir kamu hizmeti e, devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gereken bir faaliyet e, bunun e, en basit e, anlatımıyla ruhsatını sağlayan olarak ruhsatını veren e, otorite olarak e, yürütmenin idarenin e, sorumluluktan kaçınması aslında hukuken mümkün olmaması gereken bir şey. Uygulamada ne oluyor? Şimdi idare ederken çok soyut sanki bir kavramdan bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Belediyelerden bahsediyoruz. Bazı durumlarda bakanlıklardan bahsediyoruz. Yani merkezi idareden de bahsediyoruz. Yerel yönetimlerden Çalışma de bahsediyoruz. Çalışma bakanlığından bahsediyoruz. Sanayi evet. ee, bakanlığından olarak. bahsediyoruz ve belediyeden bahsediyoruz. Ee, ama herhangi bir sorun olduğunda bu yapılara karşı dava açıldığında ne oluyor? E, mümkün olduğu kadar e, kaçmaya çalışıyor ve bunu da pek çok şeylerde görebiliyoruz. Bir örnek vereceğim Lütfen. ben eğer izin verirsen. Davut Paşa'da 4 yıl önce evet. bir patlama oldu. E, başka bir e, şekilde kendisini e, ruhsatlandıran e, bir işletmede, üstelik Hı -hı. çok katlı bir binanın Hı -hı. bir katında bir maytap atölyesiymiş meğerse burada gerçekleşen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti. Kaybettim. 4 yıldır bu dava, dava sürüyor. En nihayet bir mahkeme. Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın gereken denetimleri yapmadığı, denetimleri yapmış olsa bile denetim sonrası e, gereken yaptırımları uygulamadığı, iş yerini kapatmadığı için e, sanık sandalyesine oturmayı, oturtmayı kabul etti. Ki bunun için bir hayli uğraşması gerekti ekibin, ailelerin. Sonrasında ne oldu? Zeytinburnu Belediye Başkanı e, mahkemenin olduğu gün için bir doktor raporu aldı. Doktor raporunu aldığı gün belediyeye gidemeyeceği için Boğaz'da yemeğe çıktı. Boğaz'da yemeğe çıktığını gazeteci arkadaşlarımız tespit ettiler. Nihayet bu kadar mücadeleden sonra dört yıla dikkatini çekiyorum. Evet. Nihayet dört yıldan sonra gelecek sefer mahkeme zoruyla sanık sandalyesine oturup ifade verecek. Ama bu kadar. Bunun ötesinde evet. zaten sürekli olarak mahkeme şeyler, bürokrasi, bakanlıklar. Bak burada da zaten Hı -hı. bir ayrımdan bahsedebiliriz rahatlıkla. Yerel yönetimler sonunda yöneticileri seçimle gelmiş yapılardır. Dolayısıyla devletin o kadar büyük kıskançlığı. ...yoktur onlar üzerinde... ...korumak, e, kollamak bakımından... Hı hı. ...ki burada ne kadar... E, ...sistemin koruyup kollayabildiğini... Hı hı. ...şimdi sen anlattın... ...bir de e, merkezi idarenin... E, ...ajanlarına bakalım... E, ...memurunu yani kendi... ...kamu hizmetlisine devlet... E, ...bildiğimiz üzere... E, ancak onu denetli, onu yargılayabilmeniz, aleyhine dava açabilmeniz için bugün hala Türkiye'de geçerli olan e, memurin e, muhakematı kanun vardır. Bunun için ancak izin alınması gerekir. Ve o izin de Ve genellikle, genellikle verilmez. Dolayısıyla e, merkezi idare olunca daha da korkunç bir e, şeyle yoğun kurma kollama söz konusu. Dolayısıyla bu kişilerin sorumluluğuna gitmek pratikte uygulamada çok çok Zor olmakta. Hı -hı. İkinci bir şey daha var. Ee, sadece kendisini korumuyor galiba devlet. işvereni de koruyor. Evet. evet. Ee, çünkü e, az önce e, sen de okumuştun. İşvereni bir tür denetçi olarak orada konumluyor. Ve eldeki davalara baktığımızda, davaların gidişatlarına baktığımızda e, hiçbir şekilde şeyi e, işvereni sanık koltuğunda göremiyoruz. Hı -hı. Kimi görüyoruz peki? Ben bir iki tane örnek vereceğim yine. E ee, Zonguldak'taki daha yeni 7 Ocak'ta gerçekleşen Kozlu'daki maden patlamasında Star İnşaat diye bir inşaat firması söz konusu 8 işçi hayatını kaybetti burada. ikisinin cesetleri ancak 2 gün önce çıkartılabildi. Kaza 7 Ocak'ta gerçekleşmesine rağmen işin asıl sahibi Taş gömürü, Türkiye Taş Kömürü Kurumu taşeron şirket Star İnşaat diye bir şirket. Star İnşaat'ın Star İnşaat olmasının bir nedeni var. Çünkü Star İnşaat maden sektörü de ...sendikalaşmanın yoğunluğuna ve bunun yarattığı... ...riskleri göz önünde bulundurarak... Sosyal, ...çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na... ...bir başvuru yapmış. Ben aslında... ...madenci değilim diye. Sosyal ben gibi, bir inşaat şirketiyim. Ben diye. bir inşaat şirketiyim diye. Bakanlık... ...bunu reddetmiş, Hı -hı. bu başvuruyu reddetmiş... ...ama Star İnşaat hala Star İnşaat. Evet. Dolayısıyla ben madencilik... ...ben madencilik de yaparım diyen bir inşaat. Burada bir now house sorunu var zaten... ...Star İnşaat'ın bir tecrübe sorunu var. Şimdi... Denetimi özel şirketlere yaptırmışlar. Ee, devletin alanı olmasına rağmen yani devlete kamu malı olan bir maden ocağından bahsediyoruz evet. burada. Denetim özel şirketlere verilmiş ve özel şirketler bile demişler ki burada e, bugüne kadar kaza olmaması şans. Buna rağmen hiçbir yaptırım yok ortada. Star İnşaat devam etmiş yoluna. Sonunda şeyden sonra, kazadan sonra olanlara gidiyorum. 6 kişi gözaltına alınmış. Ee, bu altı kişiden hiçbiri star inşaatının patronu değil. Bir mühendis. E, mühendisler, müdürler e, ve teknik yerler. Yani çalışanlar sonuç itibariyle. Aynen öyle. <gülüyor> ee, bunun... E Şeydeki ki sorunlarını istersen bir sonraki programda daha ayrıntılı olarak üstelik işin yargısal boyutlarıyla bakalım. Hı hı. Ee, e, ve e, bu yasanın e, ne gibi ilavelere mesela ihtiyacı olduğunu da konuşalım. Belki bir konumuz da olur diyelim ama şimdilik sürpriz diyerek bırakalım. Evet o zamana kadar iyi haftalar. Ee, evet <gülüyor> o zamana kadar iyi haftalar ve iyi çalışmalar güvenli günler. Yasaların Ruhu Adalet Arayışından Sosyal Mühendisliğe Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözaydın. Açık Radyo program destekçisi olun.